الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وإلحقني بالصالحين بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَل۪يمِ Değerli müminler Ezana kadar vaktimiz dar da olsa sizlerle işçi ve işveren haklarıyla ilgili sohbetimiz olacak. Allah sizleri de bizleri de muvaffak eylesin. Hakkı söylemeyi Hakla amel etmeyi bizlere, sizlere ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, bu hayatta rızkın sebeplerine tevessül etmeden rızık kazanmamız mümkün değil. Allah bütün mahlukatının rızkını garanti etmiştir. Er rızgu ala Allah. Rızık Allah'a aittir. Allahu Teala buğdayı ekini bitirmesi için toprağa emir buyurmuştur. Allahu Teala ağaca meyvesini vermesi için emir buyurmuştur. Ancak insanı da o toprağı işlemekle mükellef kılmıştır. O meyve ağacını dikmekle mükellef kılmıştır ona bakım yapmakla, sulamakla mükellef kılmıştır. Buna benzer, bütün nimetlerin elde edilmesi, o nimetlerin elde edilmesi için Allah'ın şart koştuğu bazı sebeplere tevessül etmekle mümkün olacaktır. Çalışmadan, çabalamadan, gayret göstermeden, terlemeden... Bir rızkın kazanılması, bir nimetin kazanılması söz konusu olmayacaktır. O yüzden dinimiz sürekli olarak bizlere çalışmayı, helalinden kazanmayı, helalinden yemeyi emir buyurmuştur. Dinimiz işçiye de, işverene de bir takım mükellefiyetler yüklemiştir. İşveren ile işçi arasındaki hukuku hakları Kur'an'da Yüce Rabbimiz genel hatlarıyla bizlere izah etmiştir. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işçilerle işverenlerle ilgili hakları hadis-i şeriflerinde bizlere nakletmiştir. Değerli kardeşlerim rızkımızın Allah tarafından verildiğine işaret eden şu ayeti kerimeyi sizlere okumak istiyorum. Huvellezi ceal lekumul erza O Allah ki yeri size hizmetkar kıldı, zelil kıldı. Sizin hizmetinizde kıldı. O yerin sağında, solunda, mağribinde, maşrığında. Gezin, dolaşın, uygun araziler bulun. Uygun arazilerde uygun hasatlar yapmak için harekete geçin. Ve ömür rızkı. Yerin size vermiş olduğu, arzın size vermiş olduğu Allah'ın inayetiyle, Allah'ın emriyle sizlere vermiş olduğu rızıklardan yiyin. Ve وَاِلَيْهِ النُّشُورُ Dönüşünüz, bu yeme içme akabinde ölüm ile gelen Hakk'a dönüşünüz vaki olacaktır, dönüşünüz Allah'a'dır. Yerken, içerken, yeryüzünde dolaşırken, rızkınızı kazanırken Allah'ın emirlerine uyun, dönüşünüz O'nadır, yani bunun bir hesabı vardır. Boğazımızdan geçen her lokmanın bir hesabı vardır. Kazandığımız kazandığımız her kuruşun bir hesabı vardır. Bunun hesabını düşünerek kazanın ve kurallara uyun. Helal yoldan rızık kazanmaya gayret edin. Haramlarda gözünüz olmasın. Haramlarda gayretiniz, çabanız olmasın. Haramlarla rızık kazanmaya çalışmayın şeklinde mana verebileceğimiz bu ayeti körime de. Yüce Rabbimiz işte buna benzer mesajları bizlere sunmaktadır değerli müminler. Yine yüce Rabbimiz bu konuyla ilgili olmak üzere şöyle buyuruyor. Feiza qadayt as-salate fanteşiru fil ard Namazı kıldığın zaman, namazı kıldığın zaman yer yüzünde dağılın. Yani önce bakınız Allah'a ibadet Önce namaz Önce Allah'tan bol bol sıhhat Afiyet nimet istemek Önce Allah'a kulluk borcumuzu Eda etmek Önce Allah'ın kulu olduğumuzu Namaz ibadetiyle Beyan etmek Ardından Yeryüzüne dünyada ihtiyacımız olan rızkı Kazanmak için dağılmak Ticaret ehli Ticaretine esnaf dükkanına bakkalına, çiftçi tarlasına, memur çalışmış olduğu daireye dağılın dönün, rızkınızı bu şekilde helal yoldan kazanın şeklinde Yüce Rabbimiz buyuruyor. Allah'ın size fazlından vermiş olduğu nimetleri arayın, bulun. Yani burada bize bir işaret var. Nimetler Aranmadan bulunmaz. Esbaba tevessül etmeden insanın rızık kazanması söz konusu olmayacaktır. Tembellik Müslümana yakışmaz. Miskince oturup Allah'ın kendisine rızık vermesini isteyen bir insan, akılsız insandır. Çünkü sebeplere tevessül etmemektedir. Güçlü, dirayetli olduğu halde insanlardan dilenen insan, yarın ahiret gününde bunun hesabını verecektir. Yüzleri yara bere olmuş şeklinde haş olacak ve bütün insanlar bu insanın yalandan yere dünyada dilenen insan olduğunu anlayacak. Dünyada çekmemiş olduğu rezil rüsvaylığı ahirette bütün beşeriyetin önünde Allah'ın önünde, meleklerin önünde o mahcubiyeti o yüz kızarıklığını yaşayacaktır. Öyleyse kolayı seçmemek lazım. Allah sıhhat, afiyet, güç, dirayet verdiyse yeryüzünde dağılmak suretiyle rızkı aramak lazım. Değerli kardeşlerim. Velkurullah'a ketiren yeryüzünde rızık ararken Allah'ı da unutmayın. Allah'ı da bol bol anın lعلكم tuflihun belki bu şekilde felaha erişirsiniz kurtuluşa erişirsiniz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iş ve çalışma ile ilgili çalışanlarla ve işverenlerle ilgili şu değerlendirmede bulunuyor Allah iş ve meslek sahibi mü'mini sever buyuruyor. İş ve meslek sahibi. Bir işin bir tarafında tutan, helal yoldan rızık kazanan kişiyi, meslek erbabı, mesleğini en iyi şekilde yapan kişiyi Yüce Rabbimiz sever buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine başka bir hadisinde, hadisinde hiçbiriniz el emeğinden daha hayırlı olan bir yoldan lokma yememiştir. Yani yediğiniz en hayırlı lokma el emeğinden kazandığınız lokmadır buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. <Gülüyor> Yine şu hadis-i şerifinde herhangi birinizin ipini sırtına alıp bir demet olun getirerek o odunu pazarda satması, bununla Allah'ın o kimsenin şerefini korumuş olması ve bununla helal yoldan rızık kazanması ve Allah'tan fazlını istemesi, o, o kişi için en hayırlı yoldur. O kişi için en güzel yoldur. Buyurmakta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mehmet Akif Ersoy şöyle söylüyor. Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanın maskarası. Yine Mehmet Akif diyor ki, çalış dedikçe şeriat, Çalışmadın, durdun diyor. Ve burada Müslümanların tembelliğini biraz eleştiriyor ve öz eleştiri getiriyor değerli kardeşlerim. Değerli müminler, işçi hakkı derken aklımıza gelen ilk hak, işçinin maddi haklarıdır. İşi işverenin söylediği şekilde, söylediği efsafta yerine getiren bir işçi alın teri kurumadan hakkını almalıdır. İşverenler, işçinin alın teri kurumadan onun hakkını eksiksiz olarak vermek zorundadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem a'tu'l-ecihre hakkahu kable en yecihfe araqahu tutmuş olduğunuz işçinin hakkını onun daha alın teri kurumadan ''Verin, ödeyin.'' buyuruyor. Burada da peygamberimizin işçi haklarına nedenli önem verdiği belli oluyor değerli kardeşlerim. Maalesef günümüzde birçok işçi hakkını alamamaktan muzdarip gidiyor, geliyor, almak için çok uğraşıyor, işveren belki imkanı var, belki yok ama bu işi biraz safsaklıyor ve Bunlar büyük hakka girmektir. O işçinin parasını talep etmek için size açmış olduğu bir telefon bile hakka girmektir. Çünkü fazla bir ücret yansıyor kendisine. Veya işverenin kapısına gelip de arabasıyla veya dolmuşla veya bir şekilde yürüyerek gelerek ben paramı istiyorum arkadaş ne zaman vereceksin şeklinde sorması o işçinin hakkının yenmesi manasına gelmektedir. Çünkü o işçi daha işini teslim eder etmez. Alın teri kurur kurumaz hakkını alması lazım. Böyle emrediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yüce Allah bu şekilde vaaz ediyor, bu şekilde buyuruyor. Öyleyse bu konulara dikkat etmek lazım. Yine değerli kardeşlerim işçinin Maddi haklarının yanı sıra manevi hakları da vardır. Manevi hakları nedir? Bir işçi işçi olmakla beraber asla hor hakir görülecek değildir. İş veren işçisine kardeşi gibi davranmalıdır. Çünkü onlar her ikisi de Allah indinde eşittirler. Allah indinde iş veren de, işçi de eşittir. İş veren işçinin kardeşidir. Kardeşine davrandığı gibi ona muamelede bulunmalıdır. Onu hor, hakir görmemelidir. Ona eziyet etmemelidir. Onu kendine yalvatmamalıdır. Onu aşağı görmemelidir. Onun şerefine leke getirmemelidir. Onun eğer sizden işverenden alacak olduğu para ücret kendi ailesi için ailesinin rezil rüsvay olmaması sağa sola sağa soldan dilenmemesi için gerekli bir şeyse ki böyledir onun ücretini asla geciktirmemek lazım onun ücretini geciktirmek onun toplum içinde bir e, muhtaç duruma gelmesi dolayısıyla onurunun, kişiliğinin zedelenmesi manasına gelmektedir. Hiçbir işverenin işçisine böyle bir aşağılık durumu, böyle bir e, yüz kızarıklığını yaşatmak hakkı değildir değerli kardeşlerim. Bunların hepsi haktır. Her işveren işçidir aynı zamanda. Çünkü hepimiz hem işçiyiz hem işvereniz. Zira dükkanımızda diyelim ki işçi çalışır, e biz de eğer bir büyük firmanın şubesi isek bizim de patronlarımız vardır. Yani biz hem işçi oluyoruz hem de işveren oluyoruz aynı zamanda. Dolayısıyla işçi iken kendimize nasıl davranmasını istiyorsak işveren olduğumuzda da işçimize aynı şekilde davranmamız lazım. Değerli kardeşlerim, işçi işini sapsaklamaması lazım. İşçi, iş veren hangi evsafda o işi yapmasını istiyorsa o şekilde yapması lazım. Hangi saatler arasında çalışmalarını, kendi aralarında kararlaştırmış işe veya sözleşmede hangi şartlar var ise işveren de işçi de o şartlara uyması lazım. Eğer taraflardan biri bu şartlara uymaz ise, her ikisi de, yani o uymayan taraf, günahkar olmuştur, hakka girmiştir, vebal altında olmaktadır değerli kardeşlerim. O yüzden mesela, işçilerin ikramiye diye hakları vardır. Eğer sözleşmede ikramiye üç ayda bir verilecek diye yazıldıysa, bu işçinin hakkıdır. Patron diyemez ki, bu ikramiyedir, ben sana istersen veririm, istersen vermem. Sözleşmede ne varsa iki taraf bu sözleşmenin şartlarına uymak zorundadır değerli kardeşlerim. Zulüm yapmak ve zulüm görmek yok, yoktur dinimizde. Ve dinimizde şartlara riayet etmek vardır. Verilen sözlere riayet etmek vardır. Verilen sözlerde durmak vardır değerli kardeşlerim. Yüce Rabbimiz konuyla ilgili şöyle buyuruyor. وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلْيُوَفِّيهِمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Onların yapmış olduğu işlere göre kendi aralarında dereceler vardır. allah Teala onların çalışmalarının karşılığını zulüm görmeden vermek için insanları Farklı farklı ekonomik seviyelerde yaratmıştır. O yüzden hiçbir evlat, ben keşke zengin bir ana babanın çocuğu olsaydım, Ya Rabbi neden beni zengin bir ana babanın çocuğu yapmadın diye sevzenişte bulunmaması lazım. Çünkü Allahu Teala bunu bir kader, bir ölçü bir hikmete bina ederek var etmiştir. Bu şekilde vaz etmiştir değerli kardeşlerim. Biz mevcut şartlarımızda, mevcut ekonomik, toplumsal şartlarımızda imtihan oluyoruz. Herkesin imtihanı bulunmuş olduğu konuma göredir. Herkesin imtihanı bulunmuş olduğu mevkiye, makama, bulunmuş olduğu ekonomik seviyeye İktisadi seviye göre herkesin imtihanı değişmektedir. Eğer herkes zengin olsaydı değerli kardeşlerim, toplumda hayatın ikame edilmesi ve hayatın sürdürülebilmesi mümkün olamazdı. Çünkü herkesin para parası ol, olduğu zaman <gülüyor> sokağa veya işte inşaatta zor işlerde veya memurlukta şurada burada. Kimi çalıştıracaksınız? Kimseyi çalıştıramazsınız. O zaman toplumsal hayat sekteye uğrar. Kargaşa olur. Kaos olur. Ekonomik seviyelerin farklı farklı olması işte bu büyük hikmetleri barındırıyor. O yüzden her mümin Allah'ın kendisini bar etmiş olduğu ekonomik seviyeye razı olacak. Ancak çalışarak gayret sarf ederek daha fazla helalinden rızık kazanmanın yollarına bakacak. Helalinden rızık kazanarak toplumda ona buna muhtaç olan bir fert haline gelmeyecek. Veren el olacak, alan el olmayacak. O yüzden veren el olmak alan el olmaktan daha üstündür. Mallı, mülkü Allah yolunda. Harcamak ahiretimiz için en büyük yatırımlardan biridir. Allah'ın verdiğinden Allah'ın yoluna bir nasip ayırmak. Allah'ın indinde büyük derecelere erişmemiz için en büyük vesilelerdendir, ibadetler, ibadetlerdendir değerli kardeşlerim. Aslında konumuz... Bayağı geniş ancak biraz da geç kürsüye çıkmamızdan dolayı, bir aksaklıktan dolayı konumuzun hepsini sizlere aktarmamız mümkün olmadı. Ancak şu kapanış cümleleriyle sohbetimi bitireyim diyorum. Değerli müminler, toplumda, eskiden yaşamış toplumlarda Kantar'ın topuzunu kaçıranlardan dolayı bazı toplumlar helak olmuşlardır. Yani ölçüp biçerken karşı tarafa hile yapanlar, adaletsizlik yapanlar yüzünden bazı toplumlar komple helak olmuşlardır. Demek ki bu çok büyük bir vebal. Çok büyük bir insan hakkı. Bunlara dikkat etmek lazım. İşçi İşverenin işinde çalışırken adaletli olmaya dikkat etmesi lazım. İşveren işçisine adaletli olması, hakkı, hakikati gözetmesi konusunda tavsiyelerde, emirlerde bulunması lazım. Ve işveren de, işçi de Allah'ın koymuş olduğu adalet ölçülerine uymaları lazım. Çünkü lil الْمُطَفِّف۪ينَ kendileri bir şey alarak kantarı tam tutan ancak başkalarına sattıkları zaman kantarı eksik tutanlara yazıklar olsun diyor Allah Teala. Veil olsun diyor. Veil cehennem çukurlarının, cehennem vadilerinin birisinin adıdır aynı zamanda. Sohbetimizi bu ayeti kerimeyle bitirelim. Allah cümlemize Çalışırken de, işçi çalıştırırken de hakka, hukuka uymayı nasip eylesin. Allah işçi hakkıyla, ahirete göçenlerden bizi eylemesin. Allah kazancımızı bol, helal yoldan eylesin. Her türlü haramdan, her türlü insan hakkından bizleri muhafaza eylesin. وَاَخْرُ دَوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ